Göz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Hazırlıyor ve Sunuyor Merhaba yeni bir sosçun programına daha hoş geldiniz. Bu hafta yanımızda Mavi Kalem ekibi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? E, adım Gamze Karada. Mavi Kalem Derneği'nde 5 yıldır çalışıyorum. E, 2004 yılında ilk defa Mavi Kalem Derneği'ne geldim. Staj yapmak için gelmiştim. Bir buçuk yıl gönüllü olarak çalıştım ve üç buçuk yıldır profesyonel olarak ofis yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda sağlık eğitmeniyim. Bence Gamze'ye geçebiliriz. Adım Gamze, soyadım Yıldırım, 12 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim, Drama mancınısında Vasıf Çınar Okulunda oturuyorum. Ben de fener oturan bir dansçıyım. Benden bu kadar. Adım Barburo, soyadım Menteş, 12. Mehmet Paşa İlköğretim Okulunda okuyorum, Yavuz Selim'de oturuyorum, yaşım 13, mavi kalem derneğindeki derslere katılıyorum. Yusuf sen? Ee, ben Yusuf Yıldırım, 10 yaşındayım. Ee, Draman Caddesi'nde Vasıf Çonay İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. 5'e geçtim. Mavi Kalem'de e, etkinliklere katıldım ve çok iyi geçiyor. Ee, o zaman Gamze abla, Mavi Kalem'in ne olduğundan başlayarak devam edelim. Tamam. Ee, 99 Körfez Depremi sonrasında bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur Mavi Kalem. Evet. 2000 yılında kurulmuştur. 2 yıl boyunca farklı organizasyonlara ortak projeler yapmıştır. Mardin'de, e Tekirdağ'da, İstanbul'da sokak çocuklarıyla, kadınlarla Sağlık ve eğitim konularında projeler yapmıştır. 2002 yılında Fenerbalat semtlerinde e, aktivitelerimizi yürütmeye başladık. Yaklaşık 7 yıldır Fenerbalat'ta e, pro programlarımızı yürütüyoruz. Çocuklarla çalışıyoruz, kadınlarla çalışıyoruz ve gençlerle çalışıyoruz. Ve e, aslında amacımız biraz da e, gönüllülüğü yaygınlaştırmak. Yani gençler aslında burada bir yaş sınırlaması yok tabii gönüllülüğü yaygınlaştırmak derken. Peki arkadaşlar siz nasıl bu projeden haberdar oldunuz? Nasıl katıldınız bu projenin içine? Ben zaten Mavi Kalem'deki derslere, etkinliklere katılıyordum. Zaten Gamze Abla'da numaralarımız var. Bir de Gamze ablam bizi aradı. Sonra böyle gazla projesiyle ilgili bir şeyler söyledi. Ben sonra Mavi Kalem'e gittim. Gamze ablayla ile tam olarak detaylı konuştum. Buna katılmak istiyor musun diye ben de katıldım ve e, biz de böyle Bilgi Üniversitesi'nden gelen öğrencilerle, ablalarla bil'lerle ve hocalarıyla bir gazete çıkardık. Üç, üç, üç sayı. Hı hı. E, bu çocuktan alabilir. E, gazete projesi sanırım 3 sayı çıkmış. Evet. Geride devamı gelmemiş. Evet şöyle devamı gelecek aslında yani biz devamının gelmesini çok istiyoruz çünkü çok heyecanlı ve çok eğlenceli bir projeydi hem çocuklar çok eğlendiler böyle gördüm en azından ben bu yaklaşık 3-3,5 üç, üç ay boyunca hem gönüllülerimiz projeyi yürüten ekibimiz çok zevk aldı gerçekten çok başarılı bir çalışmaydı. Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetim Öğrencilerinin test projesiydi aslında bu. Fenerbahç'te tez uygulamalarını yapıyorlardı. Bizimle tanıştılar ve biz fikirlerini çok sevdik. Zaten gazete çıkarmayı bizi, biz de düşünüyorduk çocuklarla ama bu biliyorsunuz ki projeleri yürütmek çok kolay değil açıkçası. Yani insanı para ihtiyacı oluyor ve hani bu fonu doğru yerlerde aramak gerekiyor. Onlar sponsorları bulmuşlardı ve onlarla üç sayı bu gazete projesini yaptık. Ama sonrasında biz bu projenin daha uzun soluklu bir iş olmasını çok istiyoruz. Ayrıca çocuklar da zaten çok bu konuyla ilgili motivasyona sahipler. Dolayısıyla biz bunu devam etmeyi istiyoruz ve devam edeceğiz de. Yüksek ihtimal bir dahaki okul döneminden önce başlamayı düşünüyoruz ama okul döneminde yine Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşlar projemize eklemlenecekler. Birlikte yürüteceğiz hatta. Böyle düşünüyoruz şu an. Peki gazete projesi haricinde yaptığınız diğer projeler ya da katıldığınız diğer dersler etkinliklerden birazcık bahseder misiniz? Mesela Barbaros ne gibi etkinlikler var? Dans kursu, İngilizce dersi ee, ...sonra el sanatları... Hmm, ...resim dersi... Ee, ...türkçe dersi... ...matematik dersi... Ee, ...sonra başka yok... Ee, ...çaşit çeşit alanlar var... ...peki siz hangi derine katılıyorsunuz? Ben mi? <gülüyor> ben e, matematik dersine katılıyordum. katılıyorum... E, ...İngilizce dersi vardı... E, ...geçen sene dikiş kursuna katıldım... ...bu sene fazla şey yapamadım... ...yani... Başka bir kursa gittiğim için spor kursuna. Hı hı. Ee, dikiş kursuna, dans kursuna katıldım. Hatta geçen senim, öbürki senimine 2007'de bir tane fest, dans gösterisi yapmıştık sokakta. Ee, böyle eğlenceli şeyler yaptık. Resimler yaptık hı hı. sokaklarda. Ee, sonra e, bilgisayar kursuna katılmıştım. Çeşitli, çeşitli kurslara katılıyorsunuz e, yani. Peki Yusuf katıldığınız derslerde e, mesela başarısız olup da e, Mavi Kalem'de o derslere katılarak başarılı olduğunuz dersler var mı? Var. Neler bunlar? E, bunlar İngilizce dersi, matematik dersi, Türkçe ve onun gibi bazı dersler. Eğleniyor musunuz peki Barbara orada? Eğleniyoruz. Yani hem eğleniyorsunuz hem öğreniyorsunuz gibi evet, bir şey. Peki evet. e, katılmak isteyenler hem nasıl ulaşabilir bir bunu söyleyelim. Bir de e, sınıflarda bir sınırlama var mı bundan bahsedelim? Evet aslında e, ilk öğretim, orta öğretim, lise dönemindeki öğrenciler e, bize başvuruda bulunabilirler. Girip e, ücretsiz kurslarımızdan faydalanabilirler. Fenerbalat'ta yaşayan ya da Fatih bölgesinde yaşayan genelde çocuklar, gençler daha çok bizim... Derneğimizi tanıyorlar, biliyorlar ve daha çok başvuruda bulunuyorlar. Özellikle Fener Balat diyebilirim. Ama yakın çevrede çevrelerden de yine gelen çocuklar, e, gençler var. E, nasıl katılabilirler? Aslında bir, çok da bir katılım kuralımız yok. Hani okulda bir başarı derecesi şu olmalı, şu puanı almış olmalı gibi bir kuralımız kesinlikle yok. Yani yeter ki böyle bir şey vaktini ayırmak istesin ve birazcık daha hani eğlenebileceği, daha sosyalleşebileceği ve daha farklı konularda da fikir edinebileceği bir ortama e, gitmek istesin. Ben Mavi Kalem çocuklar için böyle tanınıyorum çünkü. E, ama yine de mekanımız biraz, mekan sorunumuz var. Biraz küçük bir bina, dört katlı ahşap bir binamız var, cumbalı bir binamız var. Ama her katta bir e, sınıf olduğu için sadece bir dersliğimiz ofiste yani Mavikar'ın binasında bir dersliğimizde sokakta başka bir binanın giriş katında. Yani totalde iki tane sınıfımız var çocuklar dersi yapmak için. Dolayısıyla e, mesela işte pazartesi saat 1'de matematik başlıyor, 2'de bitiyor, 2'de İngilizce başlıyor. Yani sınıfı dönüşümlü olarak kullanıyoruz durmadan. <gülüyor> Ve hani bir Sınıfta öğrencilerimizin sayısı maksimum 10 ya da 12 olabiliyor. Çünkü hani zaten okulda hani kalabalık sınıflarla yeterli eğitim alamadıklarını düşündüğümüz için bu sayı kesinlikle artırmamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bazı programlarda evet tamam şimdi dur almıyoruz. İşte bu programa daha fazla öğrenci almıyoruz demek durumunda kalabiliyoruz. Hı -hı. Tabii ki bunu istemiyoruz ama mecburuz. Peki ben aslında kendi özellikle çok merak ettiğim bir şey sorayım. Neden Mavi Kalem yani ismi neden Mavi Kalem? Aslında bu biraz tesadüf bulunmuş bir isim. Sevgili kurucularımız aralarında böyle bir karar vermişler. Ben çok seviyorum bu ismi. Ama biz birazcık da hani bu ismin üzerine hani yeni gelen arkadaşlarla ya da çalışma ekibimizle konuşurken şöyle şeyler de düşünüyoruz. Yani evet, mavi güzel bir renk. Mavi düşündüğümüz hep umutlu şeyler düşünürüz. ve genelde yaptığımız işler de hep eğitime yönelik. İşler dolayısıyla mavi kalem bizim için evet umutlu projeler üretebileceğimiz bir isim oluyor aslında. Böyle bir e, Mavi gibi. Kalem Derneği, Kadın Projeleri, Avrupa Gönül Hizmeti, Gençlik evet. Çalışmaları ve Afet Projeleri ile ilgileniyor. Evet. E, Tabii bunun buraya gelmenizin sebebi bizim için. E, çocuklar hakkında da çalışmalarınız. Aslında amaçladığınız evet. şeyler çocukların sosyalleşmesi, e, bazı alanlarda daha başarılı olması. Peki amacınıza ulaştınız mı? Ya da amacınıza ulaşamadığınız çocuklar var mıydı? Diyeyim. Şimdi şöyle. E, Mavi Kalem'e Gelmek kesinlikle zorunlu değildir. Bu hem bize gelen çocuklar için hem de gönüllü çalışan arkadaşlarımız için. Ee, bazen ve zorlanmıyor muyuz böyle çalışırken? Hani biraz kuralsız gibi görünüyoruz. Dolayısıyla insanlar sıkılıklarında kolaylıkla gidebiliyorlar. Bazen işler yürümüyor. Bu nedenle ama hani biz böyle olmayı tercih ediyoruz. Tabii ki kendi içimizde ufak tefek kurallarımız var. Katılım kuralları, çalışma kuralları gibi. Ama eğer çocuk mavi kaleme gelmek istemiyorsa tabii ki gelmeyebilir. Eğer sıkılıyorsa tabii ki gelmeyebilir. Başka bir kursa gidebilir. Yani o, o dönem hayatında başka bir program ortaya çıkmıştır. Başka bir plan vardır. Kendini o dönem Mavi kaleme gelmeyi e, iyi hissetmiyordur. Gelmek istemiyordur diyelim. Hani gönüller için de aynı şekilde. Dolayısıyla gelmeyebilirler. Ama eğer geliyorlarsa orada iyi hissettikleri ya da eğlendikleri ya da mutlu oldukları ve bir şey öğrenmekten zevk aldıkları için geliyorlardır. Hani bizim oradaki amacımız... Buraya gelebilecek çocuklar tabii ki sokakta da oynasınlar ama vakitlerini daha e, verimli geçirebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ve şöyle ki hani e, Fener Balat'ı hiç gittiniz mi gördünüz mü bilmiyorum ama... İşte sinema yok çocuklar kolaylıkla sinemaya ulaşamıyorlar işte tiyatroya gidemiyorlar ya da işte farklı sosyal aktivitelere çok kolay katılamaz durumdalar aslında hani belki birçok semtinde böyle İstanbul'un ya da Türkiye'nin birçok köyünde kasabasında böyle yaşıyor çocuklar ama farklı aktivitelere katılabiliyorlar diyelim. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz aslında burada. Evet, hatta yani 2007'nin Martında çocuklar için hafta sonu sineması. Evet, onu da yapmıştık bir dönem Hı -hı. yaz projesi olarak yine. Bu dönem bu yazın da gösteriyoruz. Haftada iki gün film izli Hı -hı. izliyoruz çocuklarla birlikte. Yani bizim yapmaya çalıştığımız açıkçası çocukların hani bilgiye ulaşabilirliğini sağlamak, kendilerini yoksun hissetmemelerini sağlamak açıkçası. Yani belki bu hani küçük küçük her şeyi bilmek gibi. Hani jonglörlük hakkında, işte dans hakkında, e, matematik hakkında gitar çalabilmeyi denemek. Yani birçok konuda fikir edinebilirler, deneyebilirler. Fotoğrafçılık hakkında, fotoğrafçılık projemiz de vardı. Hani ileride e, en azından kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardım edebiliriz diye düşünüyoruz. Peki Yusuf, e, hatta size bütün arkadaşlarıma sorayım. Neden e, Mavi Kalem Derneği'ne başladınız diyeyim. Yusuf'la başlayalım, Barbaros Gamze'den devam edelim. Ben e, Mayokarim Derneği'ne başlamamın sebebi ilkten e, derslerim iyiydi. Ama e, İngilizceyi fazla bilmediğim için ve matematikte iyi ola, olamayabileceğimi düşündüğüm için... E, ...sınıf dördüncü e, sınıf zor olduğu için oraya oraya, oraya gitmeyi düşündüm Mayokarim Derneği'ne. Ve orayı şu anda oradan çok memnunum. Pek de faydalı olmuş. Peki sen var Burası? Benim annem orada çalışıyordu zaten. Bana tavsiye etti... Ben de oraya gitmeyi düşündüm. Gittiğimde de güzel şeylerle karşılaştım. Şey, ben de e, matematikte fazla başarılı değildim. Bir de böyle mavi kalemin e, ne bileyim böyle e, güzel bir şey olduğunu yani can, ha, aklımda canlandırdım. Nasıl bir şey diye mavi kalem e, böyle akla hoş geliyor. Bir de ben bir de şansımı denemek istedim bakalım nasıl bir yer diye diye. Sonra devam etmeye başladım. Çok sevdim çünkü. Gamze ablayı da çok sevdim. Etkinliklerinde. Teşekkür ederim. Ee, peki gönüllü olmak için ne gibi şartlar var? Hani e, ders veren gönüllü olmak için diyeyim. 18 yaşını geçmiş olmak gerekiyor Hı -hı. öncelikle. Hı -hı. Eğer 18'in altındaysa da aile izni gerekiyor. Hı -hı. Ee, başka çok bir şartımız yok. Yani gelmek istiyorum, ders vermek istiyorum derse... Evet. İlk Peki her ilk konuda olabiliyor mu? Konuşmak istiyorsunuz tabii ki. Her konuda olabilir ama ilk önce konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizim çok paramız yok. Bunu baştan söyleyelim. <gülüyor> Dolayısıyla yani hani elimizdeki kaynakları verimli kullanabileceksek her şeyi yapabiliriz bence. E enerjimiz ve isteğimiz varsa her şeyi yapabiliriz. Biz, biz enerjik bir ekibiz. Ama gerçekten yapamayacağımız fikirlerimiz varsa, çok para ihtiyacımız varsa of hayata geçirmek için o fikri o zaman evet bu arkadaş belki böyle bir kaynak da yaratabilecek imkanlara ve ilişkilere sahiptir belki de bilemiyorum. Önce tanışmak gerekiyor. Böyle. Başka çok da bir kuralımız yok yani. Ee, peki o zaman şimdi sohbetimize kısa bir ara verip bir şarkı dinleyelim ardından tekrar birlikteyiz. Kaç kaybetmiş? Peki ben nasıl bir adam olacağım? Kötü olmak seni geri getirir mi acaba? Şarkımızı dinledik şimdi tekrar buradayız. Aslında bizim konuşmak istediğimiz hani en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de sizin çıkarttığınız gazete. Şöyle bir hani çabuk bir biçimde nasıl başladı, ne yapmak istediğiniz konuları nasıl seçiyorsunuz, bir anlatabilir miyiz? Konuları ilk önce mesela e, diyorlar nasıl bir konu yapalım. Her e, ilk önce böyle ilk başladığımızda e, bir tahtaya fikirlerimizi yazdık. E, sonra herkes bir konu üstlendi. Onu araştı, onu araştırdım. Mesela ben e, ilk önce Fener Balat'ı tanıtacaktım. E, böyle araştırmalar yaptım ben de. Hı hı. Yani Beyin Fırtınası gibi bir şeyle başladınız aslında. Herkes hangi konuyu yapmak ister gibilerinden akla gelen konuları yazdınız. Sonra e, kendi aranızda bölüştünüz. peki Yusuf sen fotoğrafçı oldun sanırım. Evet. Peki Yusuf fotoğraflarını hani nasıl çekmeyi öğren? Ya nasıl biri öğretti mi fotoğraf çekmeyi? Mavi kalem mi öğrendin? Ee, yok aslında önceden biliyordum. Hı -hı. Sonradan o fotoğraf makinesini fazla bilmediğim için öğrettiler bizi Hı -hı. oradan. Sonra işte e, fotoğraf çekmeye başladık. E, sonra cami camilerde fotoğraf çektik. Hı -hı. Sonra e, sonra da e, şey müzeleri gezdik. Hı -hı. Orada çektik. E peki Barbaros, senin bu projeye ne gibi katkıların oldu? Bu projeye yazılarım var orada. Sonra fotoğraflarım var çektiğim. Agora mihanesini araştırmıştım. Peki ben aslında şeyi merak ediyorum. Hani neyi eksik gördünüz de biz bir gazete çıkartalım dediniz. Hani neden gazete çıkarma ihtiyacı duydunuz? Fener ve Balot'u tanıtmakta amacımız. Yusuf sen bir ee, şey söyleyeceksin. Aslında benim de... ...benim de aslında... Um, amacım Fener ve Balat'ı dağıtmaktı ve de eğlenceli ol, olduğu için bir de galeteciliği öğre, öğrenelim diye. Gazete çıkartırken zorlandığınız anlar oldu mu ya da hani eğlenceli bulduğunuz anlar? Mesela en çok ne de zorluk yaşadınız gazete çıkartırken? Gamze. <gülüyor> ben <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Bazı araştırmalarda mesela ben şey e, kendi okulumuza doğru da şey, bir tane e, öğretmenle şey yapacaktım. Röportaj yapacaktım. Hı, röportaj hı. yapacaktım ve e, onun vakit ayırması için zorlandım birazcık. Hı hı. Bir de e, onunla bir röportaj yaptım ve böyle ne bileyim böyle gırgıra aldı. Ben de yani tam konumu tamamlayamadım. Yani insanlarla konuşurken mi zorlandınız? Ben. O şekilde. Ee, ama peki... Gamze ablayı röportaj yaptığında zorlanmadı. Peki Gamze abla, e, evet Fenerbalat'ta oturanlar Mavi Kalem Derneği'nden çoğu haberdar orada yaşayanlardan. Peki İstanbul geneline baktığımız zaman Mavi Kalem Derneği'nin e, hatta ülke çapında ya da İstanbul'da bilmiyorum ama popülaritesi nedir yani haberdar olma şey? son yıllarda bence oldukça fazla. Hı. Yaptığımız işlerle doğru orantılı olarak tabii. Çünkü yani yerel bir dernek değiliz. Yani sadece yerel bir dernek Hı. değiliz. Tabii ki Fener Balat'ta e, ofisimiz. Dolayısıyla buradaki Burada yaşayan insanlarla ortak fikirler geliştiriyoruz, işler yapıyoruz. Yeri geldiğinde onlar bize yardım ediyor, yeri geldiğinde biz onlara yardım ediyoruz. Böyle çalışıyoruz. Ama tabii ki Türkiye genelinde yürüttüğümüz programlar da var. İşte bir kadın sağlığı ve cinselliği ile ilgili bir <gülüyor> kitap projemiz var. Our Body servis İngilizcesi, işte Bedenim ve Ben. Beş yıllık bir proje, inanılmaz zor bir proje. <gülüyor> Zaman alıyor ama 2009'un sonunda projeyi tamamlamayı, 2010'da da kitabı basmayı düşünüyoruz. Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları ile ilgili bir dergi pardon kitap aynı zamanda bir dergi projemiz var Türkiye'de ilk bu dergi projemiz Zühre Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları dergisi bunda Türkiye genelinde kadın sığınaklara kadın danışma merkezlerine üniversitelerin kadın araştırma ve uygulama merkezlerine kadın kuruluşlarına gönderiyoruz bu dergimizde. İlk 6 sayısını çıkardık, çıkardık şu an e, devam etmiyoruz edeceğiz vaktimiz yok biraz da başka çünkü aynı zaman eş zamanda yürüttüğümüz bir sürü konu var e, bazen ekibimiz hakikaten sıkıntı çekebiliyor bütün farklı farklı konuları yürütürken. O yüzden evet gönüllü desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bunu da arada söylemek istiyorum. Onun dışında mesela son bir yıldır yürüttüğümüz başka bir proje vardı. Yeni tamamladık. Haziran sonu gibi bitti. Şu an rapor aşamasındayız. Steyr Afet'e Müdahalede askeri standartlar ve insani yardım sözleşmesi uyarlama ve yaygınlaştırma projesi diye inanılmaz uzun ismi olan bir proje bu. Bu da... Afet olası afet durumundan sonra bu insan eliyle yapılmış bir afet durum olabilir, savaş olabilir, sel olabilir, tamamen bir doğal afet olabilir. Bu afet sonrasında insanların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, kamu kuruluşlarının birlikte nasıl organize olabileceği ve ne gibi standartlar üzerinden afet sonrası afetten zarar görmüş insanlara yardım edebileceği üzerine bir kitap. Onu çevirdik ve adapt ettik ve şu an projemiz tamamlandı. Ona da devam edeceğiz. Peki devletin ilgisi nasıl diye söyleyeyim. Hani e, fon veriyor mu? Bir yardımı var mı? Ya da e, ihtiyacınız olduğunda yardımcı oluyor mu? Şimdi Türkiye'de sivil toplum kuruluşların e, konumundan bahsetmek gerekirse aslında devletle çok e, ortak çalışmıyoruz. Evet. Hı hı. E, şöyle ki tabii kamu yararına çalışmayan bir dernek olmamıza da il ilişkili olabilir bu. Evet. Tabii ki yani, e, devletin açtığı gibi programları var. Onlara başvuru yapıyoruz. E, kimi zaman projelerimizi kabul edebiliyorlar, fon verebiliyorlar ya da başka fon kaynaklarına başvuruyoruz, destek alabiliyoruz ama bu hani destek aldığımız kurumlar değişken açıkçası. Peki aslında programımızın sonuna geldik. Kısaca bir cümle alayım Gamze abla. Bir de hani nasıl ulaşabiliriz? Gazete devam edecek gazeteye nasıl ulaşabiliriz? Bir de hani irtibat telefonu ya da başka bir şey bir internet sitesi alabilirsek... ...belki izleyicilerimiz ulaşmak ister. Çok teşekkür ederim öncelikle size böyle bir program yaptığınız için. Biz Mavi Kalem ekibi olarak açıkçası çok eğlenceli bir ekibiz diyorum buradan dinleyicilerimize. Ve herkes gönüllü olarak bizim ekibimize katılabilir... Hiçbir sınırlamamız yok. Tabii ki bazı sorumluluklarımız olacaktır aramıza katıldıklarında. Sorumluluk almaları gerekecektir. Ee, herkesin farklı bir renk olduğunu düşünüyoruz. O yüzden gelip bize renk katmalarını istiyoruz. Belki biz de onların hayatına renk katacağız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla size birkaç telefon numarası vermek Hı. istiyorum şimdi. Ee, ofis telefonumuz 0212 534 4133. Tekrar etmek istiyorum. Hı. 0212 534 4133. E-mail adresimiz mavikalem.org @mavikalem web sitemiz www.mavikalem.org Çok teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız için arkadaşlar sağ olun. Sağ olun. Ee, evet bir söz küçüğün programının daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz Mavi Kalem Derneği ve konuklarımız Gamze abla Gamze Barbaros Yusuf'tu. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça